1803 numaralı konu, Şeddad bin Efs, radiyallahu anha,ın nasihatleri, meşhur sahabi Şeddad bin Efs, radiyallahu anha, şunları söylemiştir, siz hayrın kendisini değil ancak sebeplerini görüyorsunuz, hayrın tamamı cennette, şerrin tamamı da cehennemdedir, dünya iyi kötü herkesin kendisinden yediği bir metadır, ahiretse kesinlikle gelecek olan bir gündür ki o gün güç ve kudret sahibi Allah Teala hükmedecektir. Dünyanın ve ahiretin bazı dostları vardır. Siz, ahiretin dostları olmaya bakınız ve sakın dünyanın dostlarından olmayınız. Ebu Derda, radıyallahu anha, şöyle buyurmuştur. Bazı insanlara ilim verilmiş fakat him, yarı yumuşak huyluluk, verilmemiştir. Ebu Ya, La'ya ise hem ilim ve hem de him verilmiştir.